Kardeşlerim El Galip ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle bir yerde zikrediyor. Yusuf Suresi 21. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle buyuruyor ki Vallahu galibun ala Allah emrinde, işinde galip olandır, üstün gelendir. Fakat insanların çoğu bilmezler. En Nasir ismi Allah azze ve celle'nin En Nasir ismi Kur'an-ı Kerim'de dört yerde zikretmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Birincisi Enfal Suresi 40. Ayet-i Kerimesinde buyurur ki فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ İyi bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ Nasir. O ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Ve yine Nisa Suresi 45. Ayet-i Kerimesinde وَكَفَا Nasira". Allah yardımcı olarak yeter. Ve yine Haç Suresi 78. ayet-i kerimesinde Allah'a sarılın çünkü o sizin mevlanızdır. Tenimel mevla ve Ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Ve yine Furkan Suresi 31. ayet-i kerimesinde kefe hadiyan ve nasira. Allah hidayet edici, yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin sana yeter buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği el galibi ve el nasir isimlerinin geçtiği yerler. Allah Azze ve Celle el galiptir, galip olandır. Bunun manası ise şudur. Allah Azze ve Celle galiptir yani dilediği her şeyi yapandır. Hiçbir şey ona ne yapmaz? Galebe çalamaz, üstün gelemez. Hiçbir kimse onun hükmünü geri çeviremez. Hiçbir kimse Allah Azze ve Celle'nin bir şey hükmettiği zaman ona ne yapamaz? Malik olamaz, onu geri çeviremez. Bunun manası nedir? El Galip Allah delediğini yapandır. Hiçbir şey ona galip gelmez. Hükmettiği zaman veya bir şeye hüküm verdiği veya bir şeye e, kadere bağladığı zaman... Onu da geri çevirecek hiç kimse yoktur. Çünkü Allah el galip olandır. En nasir kelimesi ise kardeşlerim Allah Azze ve Celle kullarına yardım etmeyi kefalete altına almıştır. Allah kullarına yardım edendir. Ve dostlarına yardım edeceğini ne yapmıştır? Vaat etmiştir Allah Azze ve Celle. Yardım. Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dendir ve bu yine Allah Azze ve Celle'nin kullarına iyiliğinden lütfundandır ve ancak yardım edilen kimse ancak ve ancak Allah'ın yardım ettiği kimsedir. Ve bir kula Allah'tan başka yardımcı da yoktur ve yine bir kulu Allah'tan başka kimse kore Diyor ki Allah azze ve celle Ali İmran suresi 160. ayet-i kerimesinde. Önceki ayet Ali İmran 126. Ve nasru illa min indillahi'l azizil hakim. Yardım ancak ve ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır. Bundan başkasında kimse ne yapamaz yardım edemez. Ve yine Alimran imran suresi 160. ayet-i kerimesinde yansur يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لكم. Eğer diyor Allah size yardım ederse ne yapamaz? Size hiç kimse galip gelemez. Yani hiç kimse sizi yenemez. in يَخْذُلْكُمْ Eğer sizi de yüzüstü bırakırsa yani yardımsız bir şekilde bırakırsa Femen zellezî yensurukum min ba'de. Allah'tan başka Allah'tan sonra size kim yardım edebilir ki? Ve yine Allah azze ve celle Mulk suresi 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Emmen hâzellezî huve cündun lekum yensurukum min dûni'r rahman. Rahman'dan başka size yardım edeceğini iddia ettiğiniz bu grubunuz, bu taraftarlarınız kimdir? Ve yine Allah Azze ve Celle Bakara suresi 107. ayet-i kerimesinde مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّنْ وَلَا نَصِرٍ Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı yoktur. Ve yine Allah Azze ve Celle Rum suresi 47. ayet-i kerimesinde وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlere yardım etmek... Bizim üzerimize bir haktır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki yardım ancak ve ancak kimdenmiş? Allah Subhanahu ve Taala'dan. Eğer ki Allah Azze ve Celle yardım ederse üstün gelir, gelir Müslümanlar. Ama Allah Azze ve Celle yardım etmezse, yüzüstü bırakarsa, elini çekerse Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz? Yardım edemez Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde nebilerine, dostlarına onlara karşı yardım ettiğine dair birçok ayeti kerimesini zikretmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Diyor ki Gafir Suresi 51. Ayet-i Kerimesinde <gülüyor> Muhakkak ki dünya hayatında biz peygamberlerimize ve iman edenlere yardım edeceğiz, yardım ederiz. وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَاتِ Ve aynı zamanda kıyamet günde. Allah Azze ve Celle'nin bu yardımı sadece dünyayla sınırlı değil, aynı zamanda o gün yani kıyamet günü de Allah Azze ve Celle'nin yardımı olacaktır. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 25. ayeti kerimesinde لَقَدْ نَصَرَكُمُ fi ف۪ي مَوَاطِنَا <gülüyor> Birçok yerde Allah Azze ve Celle sizlere yardım etti. Ve yine Allah Azze ve Celle, Safat suresi 114 ve 116. kerimesi ayeti kerimesi diyor ki, Wallad menen na ala Musa ve Harun. Muhakkak ki biz Musa ve Harun peygamberlere iyilikte bulunduk, yardım ettik. Wana jinahum wa qawmhum min Onu yani Musa ve Harun aleyhisselamı ve onun kavmini, o ikisinin kavmini büyük bir dertten kurtardık. Wana sarna Fekanu humul الْغَالِبِينَ Ve onlara yardım ettik ve galip olanlar onlar oldu diyor üstün gelenler onlar oldu. Bu ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla. Ve yine Allah Azze ve Celle e, yardımın ancak ve ancak kendisinden dileneceğini söylüyor. Kendisinden istenileceğini ve sadece ve sadece kendisine sığınılacağını haber veriyor Allah Azze ve Celle. Ve Nuh Aleyhisselam dua ederken şöyle dua ediyor. Diyor ki: Müminun suresi 26. ayet kelimesinde: "Kale <gülüyor> Rabbin surni bima kezebun. Ya Rabbi, beni yalanlamalarından dolayı. Yani beni yalanlayan kavmime karşı bana yardım et." Ve yine Lut Aleyhisselam dua ederken diyor ki: "Kale Rabbi unsurni al kavmin mufsidin." bozgunculuk yapan kavme karşı ya Rabbi bana yardım et. Ankebut suresi 30. ayet Ve Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin duası da şöyle Ente Mevlana fansurna alal kavmil kafirin sen, sen bizim Mevlamızsın. Öyleyse bize kafir topluluğa karşı bize yardım et. Yardım sadece ve sadece Allah'tan istenir ve buna gücü yetecek olan da ancak ve ancak Allah'a Azze ve Celle'dir. Ebu Davud'da ve Tirmiz'de geçen bir rivayette Enes İbni Malik radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş ettiği zaman savaşa çıktığı zaman şöyle derdi Allahümme ente adudi ya Rabbi gücüm kuvvetim sensin ve nasiri bana yardım edecek olan da sensin bike aculu senin için dolaşırım ve bike asulu senin için düşmana saldırır ve bike ukatil ve senin için savaşırım ya Rabbi. Yardım ancak ve ancak Allah'ın elindedir. Ve yine Allah Azze ve Celle kafirlere yardım etmeyeceğini söylüyor. Diyor ki Al-İmran suresi 56. ayeti kerimesinde Kafirlere gelince fe va azzebuhum azaban şediden fi'd dunya ve'l ahireh onlara hem dünyada hem de ahirette azap edeceğim ve ma lehum min nasirin onlar için de bir yardımcı olmayacaktır yoktur diyor Allah azze ve celle ve yine rum suresi 29. ayet-i diyor ki belittebe'e'llezine zalemu ehwaahum bighayri ilm müşrikler ilimsiz olarak ne yaptılar kendi arzularına uydular, hevalarına uydular. Femen يَهْد۪ي مَنْ اَدَلَّ Allah'ın saptırdığına kim hidayet edebilir ki? ma لَهُمْ min nasirin. Onların bir yardımcıları da yoktur. Ve yine Allah Azze ve Celle Fetih Suresi 22 ve 23'te diyor ki وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ Eğer o kafirler sizinle savaşacak olsalar لَوَلَّوُ الْاَدْبَارَ Ne yaparlar? Gerisin geri kaçarlar. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنْ وَلَا Onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı bulunmaz. Yok. سُنَّتَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ Bu daha önce gelen Allah'ın bir sünneti. وَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبْلِيلًا Sizler diyor Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Bu hep böyledir. Ne zamanki samimi Müslümanlar, müminler kafirlerle savaşmışlarsa daima Allah Azze ve Celle Onlara yardım etmiştir. Demek ki bu kardeşlerim Allah Azze ve müminlere yardım edeceğine dair her zaman bir vaadi vardır. Ve Allah vaadinde asla hülfetmez. Bu ise nedir? İmanın hakiki yani zahiriyle, batınıyla hakiki bir şekilde yerine getiren müminlerin yardım edileceğine dair, Allah'ın onlara yardım edeceğine dair ve övülen Hamd edilen akıbetin sonucun hem dünyada hem de ahirette müminlerin olacağına dair bir hitaptır Allah Azze ve Celle tarafından. Ama ne zamanki Müslümanlar bu kalplerindeki imanı gerçekleştiremediler ve Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı o yardımı gerektirecek unsurları sebeplerini yerine getiremediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle ne yaptı? Onlara yardım etmedi ve onların başına düşmanları musallat etti. Bu da sadece ve sadece Müslümanların yaptıkları günahlardan ve dinlerindeki eksikliklerinden başka bir şey, bir sebep değildir kardeşler. Şimdi konuyla alakalı Şeyhül İslamî Müteymir Rəhîmullah diyor ki önemli bir mevzu kardeşlerim. Ne zaman ki Kafirler Müslümanlara galip geldiler. Bu ancak ve ancak Müslümanların işledikleri günahlardan ve imanlarındaki noksanlıktan kaynaklanmıştır. Ne zamanki Müslümanlar tövbe etmişler ve bu tövbe ile imanlarını kemale erdirmişler, tamamlamışlar. işte Allah o zaman onlara yardım etmiştir. Diyor ki Allah Subhanahu ve teala Al-Imran suresi 109. ayeti kerimesinde ولا تهنوا ولا تحزنوا üzülmeyin gevşemeyin ve entumul <gülüyor> a'luna üstün geleceksiz dersiniz ama Allah bir şart koşuyor in <gülüyor> kuntum eğer müminler iseniz imanı zahiriyle batınıyla gerçek bir şekilde tahkik etmişseniz gerçekleştirmişseniz sakın üzülüp gevşemeyin üstün olacak siz dersiniz İn kuntum mu'minin er müminleri sensiz. Ve yine Alimran i suresi 165. ayet-i kerimesinde evellemma asabetkum musibetun o diyor Uhud Savaşı'nda müminlerin başına biliyorsunuz bir musibet geldi. Neden geldi? Sırf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ettikleri için. Kad asabtum misleha siz onların başına Bedir Savaşı'nda ne yaptınız? Daha fazla musibet verdiniz iki katı. <gülüyor> Müminler dediler ki Uhud Savaşı'nda başlarına o musibet gelince. Bu neden oldu? Yani yetmiş 70 tane, 70 tane ne yaptılar? Uhud Savaşı'nda şehit verdiler. Neredeyse bozguna vuruyorlardı. <gülüyor> De ki bu sizin kendinizdendir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ettiğiniz için bu başınıza geldi. Her kim Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselamın emrine muhalefet eder ise başına ne gelir? Musibet gelir. O yüzden kardeşlerim her kim e, hem zahiri olarak hem de batıni olarak mücadele ederse Allah Azze ve Celle ne yapar? Düşmanlarına karşı da yardım edecektir. İbnül Kayyim Rahimullah konuyla alakalı ee, Ankebut Suresi 69. Ayet-i Kerime'nin e, tefsirinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Allah diyor ki bizim yolumuzda, benim yolumda cihad edenler لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz onu yani Allah yolunda cihad eden müminler Allah'ın düşmanlarına karşı ve nefislerine ve şeytana karşı mücadele edenler, sabredenler. Allah onu kendi yolunda ne yapacaktır? Sabit kılacak ve onları hayır yoluna erdirecektir. Ve velledine cahadû Bizim yolumuzda cihad edenlere kendi yolumuzu eriştirecek ve inna Allaha leme'al muhsinin. Allah iyilerle beraberdir. Ankebut 69. Şimdi burada İbn-i diyor ki Rahimullah Allah Subhanahu ve teala hidayet kelimesini, hidayet vermeyi doğru yola göstermeyi cihad ile birlikte zikrediyor. Ve insanların en yücesi, en olgunu nedir? E, cihatta en üstün olanlar. Ve cihadı da Allah azze ve celle şu şekilde zikrediyor. Birincisi Cihadun nefis, nefisle nefis nefis cihad, ikincisi heva dediğimiz insanın arzusuyla cihad, dört, üçüncüsü şeytan ile cihad, dördüncüsü de dünya ile cihattır diyor. Her kim bu dört şeyle cihad ederse, bu dört şeyi halledebilirse işte o zaman Allah'ın hidayet erdirdiği kimselerin arasına girer diyor ve cennetine girer diyor. Her kim de bu dört şeyi cihadı terk eder ise, ne yapar? İşte ee, Allah'ın yardımına ulaşamaz ve Allah Azze ve Celle eğer bu şekilde dört şeyle mücadele ederse Allah da diyor düşmanlarına karşı yardım edeceğini vaat etmiştir. Evet nefsiyle, hevasıyla, şeytanla ve dünya ile cihat. Eğer bunu başarabilirsek düşmanlarımıza karşı da çok kolay karşı e, galip gelebiliriz. Ve yine i̇bn Kayyım rahimahullah diyor ki ne zamanki diyor iman zayıflar ise ne yapmıştır? Düşmanlar her zaman için bize galebe çalmışlardır. Ve imanımız yani Allah Azze ve Celle'den itaatten ne zaman uzaklaştıksak her zaman onlar bize üstün gelmişlerdir. Halbuki mümin azizdir. Yüce olandır. Yardım edilendir. Nerede olursa olsun bu böyledir. Eğer dünyanın her tarafı yani dünyanın hepsi de saldırsa Allah Azze ve Celle mümine yardım edeceğini vaat etmiştir. Ama ne zaman ki hem bazı hem de batınen imanı gerçekleştirir ise ona hiçbir şey ne yapamaz zarar vermez. Tıpkı hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi 12.000 kişilik bir ordu sayı olarak, 12.000 kişiye ulaşmış bir ordu azlık sebebiyle yenilmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah, Muhammed suresi 35. ayeti kerimesinde, فَلَا تَهِنُوا Sakın acziyete düşmeyin. وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ Ve ne yapmayın? Buzdan donayı da sulh etmeyin. Yani barışa gitmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Yüce olan, galip gelecek sizlersiniz. وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ Allah sizinle beraberdir ve sizin amellerinizi, sevabını azaltmaz, zayi etmez diyor Allah Subhanahu ve Teala. Demek ki kardeşlerim, insanın imanı ve imanının gereği amel olduğu müddetçe, Allah azze ve celle onu koruyacağına ve onu yardım ona yardım edeceğine ne yapmıştır? Vaat etmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Demek ki yardım ancak ve ancak hakiki bir imanla birlikte gelir kardeşlerim. Allah hepimize yardım etsin. Hakiki bir şekilde iman eden, o imanını gerçekleştiren ve Allah'ın yardım ettiği kullarından eylesin bizleri. Amin. Evet, bugünkü üçüncü ve dördüncü ismimiz...